أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ده Dedi, sabahın ilk ezanını okuduğum zamanda, Hayyal el felah'tan sonra, Es-salatu khayrun minen nevm, Es-salatu khayrun minen nevm, Kamet getireceğin zamanda, da, kamet-i salah, Kad salah de. Duydun mu? Allah-u Ekber ve eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. ''Eşhedü anne Muhammeden Rasulullah derken sesini kıs buyurdu. Sonra beni çağırdı. Ezanı okuttuğu zaman bana bir kese gümüş para verdi. Elini anıma koydu. Yüzümü, gözümü, sırtımı sığadı. Ve Allah senin hakkında hayırlı ve mübarek kılsın buyurdu. ''Ey Allah'ın Resulü'' dedim.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 İslam'ın büyük düşmanı Ümeyye bin Halef'in Mekke'nin fethinde Müslüman olmuş olan oğlu Saffan bin Ümeyye Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunuyor. Develer, davarlar ve güdücülerle dolu vadiye doğru bakıp duruyor. Peygamber Aleyhisselam da onun bu halini gözücüyle süzüyordu. Safvan bin Nümeyye vadinin içindeki mallara bakışını uzatınca Allah Resulü Aleyhisselam ona Ebu Uhep o vadi pek mi hoşuna gidiyor diye sordu. Safvan bin Nümeyye evet dedi. Allah Resulü Aleyhisselam o vadide içindekilerde senin olsun buyurdu. Bunun üzerine saffan kendini tutamadı.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 40 bin dirhem gümüş para isteyip ödünç aldı. Bunu muhtaç olan mücahitler arasında bölüştürdü. İhtiyaçlarına göre her birine elli dirhem veya daha az ya da daha çok düştü. Beni cezime harekatının tazminatını da bununla karşıladı. Allah Resulü Aleyhisselam Mekkelilere olan bu borçunu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 Şantıdaki örnek ve idoli ve numunesi olan Hazreti Muhammed'in hayatında da bunu görebiliyorduk. Namazın günde beş vakit olduğunu öğütlerken, ahlakın 24 saat farz olduğunu öğreten bir hayatı sahipti o. Vahyin ilk ilanından Mekke'nin fethine kadar küfürüne, kafirliğine ve daha da beteri olan zulmüne devam eden Haris bin Hisham.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 ...ve Müslüman oldular. Onlar Müslüman olunca... ...Allah Resulü çok sevindi. Ellerinden tutup onları... ...Kabe'nin Hacı-ül ile... ...Kabe kapısının arasındaki bölüm olan mültezime götürdü. Bu mültezem ki... ...Allah Resulü'nün duaların reddolunmadığı yer diye ifade ettiği nokta. Onlar için Allah'a dua ettikten sonra döndü. Hazreti Abbas...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 Kin ve inatla öfkede en az Mekkeliler kadar düşman olan Tayifli Sakifliler Hicretin dokuzuncu yılında Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselam'a elçiler gönderdi. Biliyorsunuz Mekke fethedildikten sonra da onlarla savaşılmıştı. Allah Resulünü üç buçuk kilometre boyunca taşlatan da bunlardı. İslam'ın en büyük düşmanlarındı ve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 fakat, Rabbe, Lat Putu hakkında ne buyurursun? Onu ne yapacağız dediler. Allah Resulü aleyhisselam, O yıkılacaktır. Onu da yıkacaksınız buyurdu. Heyet başkanı Abdüyalil, Çok uzak. Hiç olmayacak şey bu. Eğer Rabbe bizim kendisini yıkmaya el koyduğumuzu öğrenecek olursa, Bizim ev halkımızı öldürür. Kendisini, ne?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 Mutlaka hatırlanılması ve paylaşılması gereken bir acı tecrübeyi daha arz edelim. Müslüman Mirdas bin Nehik'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlı Zeyd'in çok sevdiği oğlu Müslüman sahabe Genç Üsame tarafından şehit edilişi. Beni Mürre Seferi sonunda...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 Kendisi beni ürrelerin müttefikiydi. Fedek halkından bundan başkası Müslüman olmamıştı. Gali bin Abdullah İslam mücahidleriyle oraya gelince Fedekler hep kaçmışlar. Mirdas bin Nehik ise Müslümanlığını güvenerek kaçmamıştı. Hüsami onu şehit edince içinde son derecede üzüntü duydu. Medine'ye gelinceye kadar üzüntü ve kederinden yemek yiyemedi.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 Müşrikler Ebu Basir'in kendisine iade edilmesi için derhal Medine'ye iki adam göndermişlerdi. Allah Resulüne hitaben bir de mektup yazmışlardı. Mektubu okuyan Ubey bin Kaaba, Resulullah Aleyhisselam daha sonra Ebu Basir'i çağırarak bir anlaşması gereğince kendisini Kureyşlilere teslim etmek zorunda olduğunu söyler. Ebu Basir ise teslim edilmemesini rica eder.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 Kureyşilerle yaptığı anlaşmaya sadık kalacağına dair söz verdiğini belirtip kendisine sabır tavsiye ederek onu babasını iade eder ve gerçekten bu basir ve bu cendel yakın bir zamanda Allah'ın nufusu kurtulurlar. Sonra anlaşmanın maddenin, maddesinin imha edilmesini sağlayacak olayın sebebi olurlar.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 ัลلك باخئ نفسك الا يكون مؤمنين. İnsanların bir kısmı ulaştırdığın mesaja inanmıyorlar diye üzüntünle neredeyse kendini tüketeceksin, helak edeceksin. Böyle yapma. Senin vazifen ancak duyurmak, tebliğ etmektir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hassasiyetleri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 Bunu eşlerinden bazılarını anlattı ve ben altımda bir hurma buldum ehdim. Sonra sadakaya ait bir hurma olmasından endişe ettim.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 şu kuşun yavrusu için kendisini avucunuza atmasına maiyet ediyorsunuz. Vallahi Rabbinizin size olan merhameti şu kuşun yavrusuna olan şefkatinden daha fazladır.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 Bu haftaki radyo sohbetimizi de tamamladık. Adnan sensu.com web sitemden bu ve diğer sohbetlerime ve vesaire çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Selam hidayete tabi olanlar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.